radyo tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Beni öldürmek istiyorlar Yazan Earl Stanley Gardner Çevirerek radyoya uygulayan Nuran Devrez Yöneten Asuman Korat Efekt Cankut Ünal Ses alma teknisyeni Kenan Yücel Oynayan sanatçılar Best Fording Yıldırım Önal Mini Fording Melek Tartan Patricia Endur Ayten Gökçer Willy Ender, Aykut Sözeri, Alfred Lewis, Ejder Akışık Al Grayson Baykal Saran Mendik Laret, Defne Yalnız Pete, Bahri Aydın Dick, Cemil Özbayar Perry Mason, Kerim Afşar Drake Vedi Cezayirli Savcı, Fikret Tartan Yargıç, Oğuz Bora Polis, Şakir Gürzumar Merhaba oh. Ne o giyinilsin bakıyorum Neredeydin <gülüyor> Bu dalalık etme Veli Açlıktan ölüyorum hazırda bir şey var mı Neredeydin dedim Önce güzellik salonunda Daha sonra tersimde provada Saate kadar büroda çalışıyorum Veli Sen de bunu gayet iyi biliyorsun Hayır bilmiyorum Aç ve sokakta kalmamamız için çalışıyorum Sırtındaki gömleği ayağındaki ayakkabıyı Benim sayemde benim yaptığım mesailer sayesinde alıyorsun Yoksa maaşım kirayla ağzımıza anca yetiyor Patrisya İkide bir saatlerce geç kalmanı Sık sık da hafta sonlarını bile büroda geçirmeni beğenmiyorum Ben çok beğeniyorum değil mi? Yorgunluktan geberinceye kadar çalışmak çok zevkli çünkü O adamı beğenmiyorum anlaşıldı mı? Sana olan tutumunu geç saatlere kadar alıkoymasını de bir telefonla çağırtmasını hiç ama hiç beğenmiyorum Patrisya Ah, iş anlaşıldı sen Mr. Ford'un ki kıskanıyorsun Bu şimdiye dek bana ettiğin en güzel iltifat bile. Vaktinin çoğunu onunla geçiriyorsun Hangimiz evlisin sen ha ah, Ne yazık ki seninle Bana bak sabrımı taşırıyorsun Beni tanırsın Hem de nasıl Gereğinde zor kullanmasını da bilirim Korkmuyor musun hiç Şu anda o kadar yorgunum ki korkmaya bile mecalim yok Ya bir iş bulur sen de para kazanmaya başlarsın O vakit herkes gibi normal eve gelebilirim Ya da sesini kesersin <gülüyor> Onca aramama rağmen iş bulamadığımı biliyorsun Mr. Fording sana şirketinde iş bulmuştu ama istemedin O herifin yanında çalışmam Anladın mı çalışmam Ne gurur Ama gururlu olmak senin durumunda biri için değil Vili Bugün yine gazete gördüğüm ilanın sahibine başvurdum Sadece otomobil tamirinden anlayan Üçüncü sınıf bir işçiye ihtiyaçları varmış Yani tulumu sırtına geçirecek Arabaların altına yatacaksın Ama ben Ben Patricia ben iyi bir makinistim Anlaşılan kimsenin diplomalı bir makinesle ihtiyacı yok dost. Ama bir insanın yapamayacağı şeyler vardır Patrisya Ben tamirci sırlılığından yetişmedim. Pazartesi bir başka yere daha gideceğim. İyi, aramaya devam et. Şirketin yönetim kurulunun Derhal toplantıya çağrılması Ve tahviller konusunun Bir karara bağlanması Patricia Ne var senin oh, oh, Hiç Mister Fording Devam edelim <gülüyor> Bırak onu da söyle bana Ne derdin var Biraz canım sıkılıyor o kadar Önemli değil ha, Yoksa yine William? Oh, ev bir cehennemden farksız oldu Mr. Fording Hala işsiz mi? Evet İstediği gibi bir iş bulamadı Bu onu daha da aksi yapıyor Her akşam evde bir çeşit sorgu <gülüyor> Sorgu mu? Ne sorgusu? <gülüyor> Kıskançlık Kıskanıyor beni Gitgide bu onda bir hastalık halini aldı e, Büroda olduğunu çalıştığını bilmiyor mu? O. Oh. Beni sizden kıskanıyorum Mr. Fording <gülüyor> Benden mi? İşte bu çok hoş Benden oh, ha şey, Özür dilerim Belki bunu söylememem gerekirdi Neden? Doğrusu bu benim yaşımdaki bir insan için Fevkalade bir kompliman patrisi oh. ha, Tatil günü çalıştığımı bilen biri olmalı Şey cevap vereyim mi? Na, evet Patricia lütfen Belki karımdır Alo Fording bir şirketi buyurun O oh, Mr. Crayson <gülüyor> Evet burada Bir dakika efendim sorayım bir dakika. Ortağınız arıyor Büroya gelip sizinle konuşacakmış Fazla kalmayacaksanız eve gelecekmiş Evimde iş konuşmayı sevmem Buraya gelsin Alo Mr. Crayson Mr. Fording sizi burada bekliyor Evet Rica ederim İyi oldu Crayson'la şöyle baş başa konuşup Bir takım şeyleri çözümlememiz gerekli Diğer günler olmuyor Artık evine gidebilirsin Patricia Şey e, Yani bugün Yarım gün çalışmış oluyorum Mr. Fording <gülüyor> Mesai için kaygılanma Patricia Yine tam gün karşılığı alacaksın oh, Ama ben yapmadığım bir işin karşılığını alamam işte sana bir iş Çiçekçiden bir düzüne gül al ve karıma gönder Onu ihmal ettiğimi sansın istemem Aa, Oldu mu? Tabii, Mr. Fording Yeryüzünde ne şanslı kadınlar var Geldiğin iyi oldu Cresson şu borçları ne yapacaksın bilmek istiyorum. Worthing. İkimiz de bu şirketin ortağıyız. Senin hissen benden fazla olsa evli ikimiz de aynı haklara sahibiz. Ama senin bana patronluk taslaman, yanında çalışan biriymişim gibi davranman hiç hoşuma gitmiyor. Grayson. Biz eski arkadaşız. Dostluğumuza bir zarar gelsin istemem ama bazı konularda o kadar ciddiyetten uzaksın ki. İşte işte yine patron gibi konuşuyorsun. Şu kumar hastalığın yüzünden şirketten ne kadar para çektiğini biliyorsun Hakkın olanın beş misli Evet ama hepsi içinde senet verdim değil mi? Ödemedikten sonra niye yarar senet? İki yıl süreyle şirketten beş kuruş çekmesen bile yine de borçlu kalıyorsun Borcumu öderim Ama hemen dört bin çekmeliyim Birine borçlandı Borcun durmadan kabarıyor Senin kasanda da senetler kabarıyor Parayı karşılıksız çekmiyorum ki Bana güvenmiyor her çektiğim miktar için elimden bir senet koparıyorsun Yönetim kuruluna karşı sorumluluğum var Kurul senin sözünden çıkmaz İstediğini yaparsın sen Senin kumar iptilan yüzünden şirketin durumunu sarsamam Şuna aklına koy ki eğer iki ay içinde borcunun yarısını olsun ödemesen bir daha para çekemezsin Şaka mı ediyorsun sen? Hayır İstersen kendini mahva sürükle ama şirketi batırmana göz yumacak değilim Biliyorsun ki senetleri işleme koyarsam Hemen ödemek zorunda kalırsın Aksi takdirde icra yakana yapışır Bana bunu yapamazsın Fording Yapmak istemezdim ama Başka çare yok galiba Chris Yani, yani beni tehdit mi ediyorsun? Aklınca daha veriyorsun öyle mi? Beni böyle şeylere pavuş bırakacak Korkan biri mi sandın ha? Çık git buradan Chris'um Burası benim de şirketim Borçların hissene eşittir Ödemedikçe Hiçbir hak iddia edemezsin Baştan beri beni çekemedin Hep beni uzaklaştırmak istedin Ama bu o kadar kolay olmayacak Best Pording Ben senin dişine göre bir lokma değilim Bunu öğreteceğim sana Eniştem daha dönmedi mi abla? Hayır Alfred Tatil günü olmasına rağmen akşama kadar Büroda çalışacağını söyledi Ona yardım etmek istersen sen de gidebilirsin ha, Büroya mı? Başka işim mi yok? Ha neden? Enişten senden yirmi yaş büyük ama Senden çok daha fazla çalışıyor Bana ne çalışmaktan başka hiçbir şey bilmeyen bir ihtiyar o Nankörlük ediyorsun Alfred Kardeşim de olsam Best için böyle konuşmana izin veremem Eğer cebim para görüyorsa Bu onun sayesindedir Şirkette sana iş vermeseydi zor bulurdum parayı Bağış olarak mı veriyor yani Biz de o kadar çalışıyoruz Alfred şekerim birbirimizi kandırmayalım Daha önce kaç yerde denedin ama Hiçbir yerde dikiş tutturamadın Enişten sesini aldı kendine yardımcı yaptı Görünüşte öyle Aslında en ufak bir yetki vermedi bana Maaşını alıyorsun ya sen ona bak Ama bana güvenmiyor abla Hiçbir zaman hiçbir şeyi danışmaz bana Hatta işlerin sözünü bile etmez Şirkette herkes bıyık altından gülüyor Neden anıyorum. gülsünler canım Sana öyle geliyordur of, of, Ne berbat bir gündür Dışarısı da çok sıkı oh, Gel şekerim sana soğuk bir şey hazırlayayım Hayrola Alfred Sen bu saatte tepek evde olmazdın ee, Alfred'in senden bir var Best Kusura bakma ama o kadar canım sıkıldı ki Şimdi başka dert dinleyecek halde değilim Hep böyle olur zaten Sıra bana geldi mi enişte beyin ne vakti vardır ne de dinleyecek hali Canım neden <gülüyor> böyle diyorsun Alfred Ne kadar yorgun bezgin olduğunu görmüyor musun <gülüyor> Crayson'la tartıştık Adamın borcu şirketteki hissesini açtı Hala daha para çekmek istiyor Onun güvenilir biri olmadığını ta başından söylemiştim sana Artık bu işe bir son vermeye kararlı olduğumu söyledim Bir aya kadar yarı borcunu ödemese icraya vereceğim Elimde binlerce dolarlık senedi var Bırak şimdi bunları sevgilim Sinirlenmen sağlığına zararlı biliyorsun Nerede? Artık ikimiz de yaşlı sayılırız best Hı. Heyecan, sinir, hırs bize göre değil Gel ayağını uzat şöyle sevgilim gel canım Ayağımı mı? İstemez iyiyim ben Hadi gel inat etme sevgilim hadi gel Ama Ömrümüzün çoğunu tamamladık Bari geri kalanını sakin huzurlu geçirelim değil mi Artık eskisi kadar dayanıklı değiliz Hı? Kendimizi buna göre ayarlamalıyız Midem ağrıyor <gülüyor> Ülseri olan insan sinirlenmemeye bakmalı Benim de sıcağı rağmen çok ağrılarım var bugün best Doktora telefon etseydin Ettim Klinikte özel kür tavsiye ediyor Işın tedavisi kükürt banyosu falan İstersen sen de birkaç gün izin al... ...birlikte gidelim kliniğe ha? Ama minni, ...ömrü büroda çeşitli sıkıntılarla boğuşarak... ...geçen bir insan... ...daha eğlenceli bir yere gitmek ister. Aa, sevgilim... ...eğlence dediğim bizden geçti artık. Bak saçlarım bembeyaz. Tansiyonunda ikide bir çıkıyor. Biz artık yarım insan sayılırız. Minni. Klinik tam bize göre. Neyse, neyse, neyse Minni... Biz ...sonra konuşuruz. Ha... Neymiş Alfred'in benden istediği? Şirkette yetkisi olmadığından yakınıyor Sözüm ona herkes alay ediyormuş içinden Ciddi bir iş bile verilmiyormuş kendisine <gülüyor> Doğrusu şirketi bir an evvel batırmak için Daha kestirme bir yolu olamaz Alfred o kadar yeteneksiz mi? Sen ne diyorsun Minni? Önceleri bayağı ciddiye alıyor iş veriyordum kendisine Ama yüzüne gözüne bulaştırdı ben konuşurum Alfred'le Senin iyi niyetine inandırırım onu Sana bir bardak havuç suyu sıkayım ha Midede iyi gelir Havuç mu? Havuç suyu saçlarının dökülmesine de iyi gelir değil mi sevgilim? Bak içinde bol vitamin var A vitamini değil mi sevgilim? Merhaba Alfred Merhaba Mr. Clayson Bugün yine çok çalışıyorsun bakıyorum ha Malum ya Sen çalışmasan bu şirketin hali ne olur Mr. Creyson rica ederim alay alınmaktan hoşlanmam ha, Kim hoşlanır ki Ama yine de burada öyle üstü bomboş bir masanın başında oturup Herkesin alaylarını hedef olmak zorunda değilsin değil mi Ne münasebet Süreyle işim var benim Tabi tabi tabi Hatta o kadar işin var ki Gece gündüz çalışmak zorundasın Hem yetkilerinde sonsuz Eee Direktör yardımcısının yetkisi olmaz mı ki? Mr. Grayson, rica ederim kesin bu konuşmayı Alfred Ben senin dostunum Ve seni çok iyi anlıyorum Bak Birbirimize yardım edebiliriz Sana bir teklifim var İkimiz ayrı bir şirket kurabiliriz Bana öyle geliyor ki Sen çok yetenekli bir gençsin Buna inanıyorsunuz ha Mr. Grayson? Elbette inanıyorum elbette Birlikte birçok şey yapabiliriz... ...kısa zamanda bu şirkete rakip bile olabiliriz. Nasıl ama? Ben şirketten epey para çekmek zorunda kaldım. Bunların karşılığında da... ...eniştene senet verdim. Evet. Senetlerin tarih şirketteki payımı geçiyor. Yani e, hepsini ödesem bile... ...yine de borçluk alıyorum. E ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu senetleri geri almanın yolunu bulmalıyız. O vakit... ...Fording... Benim bu borcumu hiçbir şekilde ispatlayamaz. Anlayamadım Mr. Grayson. Daha bitmedi dür bakayım dur. Şimdi benim niyetim şu. Senetleri geri alıp yok etmek. Ondan sonra da hissemi başka satatmak ve alacağım parayla başka bir firma kurmak. İşte o firmada seninle ikimiz ortak oluruz. Ya ama benim sermayem yok ki. Ne? ne? Para ablanın parası ki. Öyle ama ablam kocasının izni olmadan bir şey vermez bana e, öyleyse, öyleyse sen de bana küçük bir hizmette bulunur... ...ve bu kuracağım şirkete ortak olma hakkını elde edersin Ne gibi bir hizmet Mr. Grayson? Benim senetlerimi eniştenin kasasından alabilir misin? He? Ama ama bunu yapmak herhalde pek kolay olmaz Neden neden? <Gülüyor> Hem bir nevi sınavı olur senin için... Kendine, kendine olan güvenini ölçersin Bak, e, senetler onun odasındaki küçük kasada Aynı evde oturduğunuza göre Kasanın anahtarlarını ele geçirmek çok zor olmasa gerek Denerim Mr. Crease Hadi, hadi, hadi, göreyim seni azlet, unutma Bu işi başarırsan büyük bir şirkette sonsuz yetkilerin olacak Bugünkü mektuplar bayan Fording. Teşekkür ederim Mandy hmm, Faturalar Alinson'dan mektup Ben sonlardan nikah davetiyesi Bu da best için Alo Evet benim canım iyiyim Yemeğe birilerini mi getiriyorsun ah, Tamam Kaç kişi ah, Peki tabi tabi Yo posta geldi de ona bakıyordum senin içinde şehir içi bir mektup var Evet işle ilgisi olmasa gerek Yoksa mutlaka bir ona gelirdi Bilmem ki Peki bakarım Bir dakika Aman Allah'ım Hayır hayır Bir şey yok sevgilim merak etme Akşama görüşürüz, hoşçakal Allah'ım Hangi deli yazmış olabilir bunu Ayağını denk al Yoksa pişman olacaksın Tabi sağ kalırsan Üstelik el yazısı Korkunç çok korkunç Telaşlanma minni kimse bana bir şey yapamaz Nasıl bu kadar güvenebilirsin Her gün gazetelerde neler okuyoruz Bir tehdit mektubunu el yazısıyla gönderecek kadar aptal olan biri bana zarar veremez Böyle bir şeyi kimin yapmış olabileceği hakkında bir fikrim var mı? Ee, sadece bir tahminim var sekreterin Patricia'nın garip bir kocası var Hı hı Karısını hastalık derecesinde kıskanıyor İşsiz güçsüz bir takım kompleksler içinde bir adam Aklınca gözdağı vermek istiyorsa O yapmıştır belki diyorum Aman Bes ne olur dikkat et Böyle kuru sıkı atanlar aslında bir şey yapamazlar Minni Ellerinden sadece tehdit savurmak gelir Umarım öyle olur Biri var galiba Biri mi var ee, Sen uyumana bak Ben şimdi gelirim Alfred <Gülüyor> Ne arıyorsun burada Enişte Ne Elindeki benim anahtarlarım. Şey, Demek gizlice cebimden aldın. Yok yanlış anlama ben ben sadece Ne arıyordun diyorum cevap ver. Şey ni niyetim aslında Evet evet. Cebimde kasa anahtarını bulamayınca çekmecede olacağını tahmin ettin öyle mi? Heh. Yazıklar olsun. Şey paramı alacaktın. Tahvil mi? Ne istiyordun? işte bir dakika bakın. Demek kasa mı soyacaktın? Demek bugüne kadar sana yaptığım iyilikleri böyle ödeyecektin bana Senin gibi işe yaramaz birini tutup kendime yardımcı yaptım Ama... Allah bilir şirkette herkes beni deli sanmıştır Bak... Bütün gün boş oturduğun halde en yüksek maaşı ödedim sana ya... Evimde oturttum Ailemden biri oldun Ama şirketi ablamın parasıyla kurabildin Demek böyle bu kadar yıl sana... ...mininin kardeşi olduğun için katlanmıştım. E, Ama bitti artık. Şimdi pulunu pırtını topla... ...ve hemen buradan defol git. Gideceğim. Zaten istesen de durmam. Defol diyorum! Defol diyorum! İşte böyle komiser Türk. Hepsini anlattım size hmm. Demek tehdit mektupları Daha sonra da gelmeye devam etti Evet ilkinden sonra iki tane daha Birer hafta arayla ama bunlardan kocama Hiç söz etmedim Neden bayan Fording? Sinirleri bozulmasın huzuru kaçmasın diye hmm. Ama sizden onu korumanızı rica ediyorum Best bu gibi şeyleri pek ciddiye almaz İyi ama bu mektupları alan kendisi Korunmak için bize kendisinin Başvurması gerekir Bakın bayan Fording... Los Angeles'te yüzlerce kişi buna benzer tehdit mektupları alır. Eğer hepsini korumak gerekse... ...bizim örgütümüz bunun altından nasıl kalkar? Siz de haklısınız ama ben de çok kaygılanıyorum komiser. Birçok özel dedektif bürosu var. Onlara başvurursanız size yardımcı olabilirler... Yoksa biz bu mektupların boş lakırdı mı... ...ciddi mi olduğunu bile bilemeyiz. Peki komiser Tiregi. sağ olun. Vaktinizi aldım. Ee, en iyisi eşinizi ikna edip bir yolculuğa çıkmak bayan. Tavsiyenize uyuyacağım. Hoşça Hoşçakalın. Güle <gülüyor> güle. Mr. Creason'ı telefonla aramanı istemiştim Patricia. Arıyorum efendim ama cevap vermiyorum. Buraya da gelmiyor ortadan kayboldu sanki Ona bir not yazalım Peki Mr. Fording Kendisine şirkete olan borcunu ödemesi için verdiğim sürenin dolduğunu İcrae verileceğini yaz Bu akşam paydostan sonra biraz daha kalsan iyi olur Patricia Yazılacak bir sürü şey var Benim gitmem gerek ama sen kendi başına yapabilirsin Tabi Mr. Fording Şoföre tembih ederim Gece evine seni o götürür benim arabayla Bana bak Patricia Fording'in arabası değil mi seni getiren? Evet ne olmuş? Bravo bravo. <gülüyor> bravo Bir bu eksikti Gece geç vakte kadar birlikte çalış Sonra da seni arabasıyla evine kadar getirsin Nasıl yolda da ilanı aşk etti mi bari? Of bilir, saçmalıyorsun Mr. Ford'un erkenden evine gitti Bu akşam beni şoförü getirdi İnanmıyorum sana Senin kafandaki birbirinden garip kuşkuları atamayacağıma göre boşuna uğraşıyorum Ne güzel Ne kocaman Ne lüks bir araba değil mi? Ha? Nasıl soğuk hava tertibatı olan böyle bir arabada kurulup Kadife koltuklara yaslanmak hoşuna gitti mi? Bilmek istiyorsan evet Hoşuma gitti Ha? Arabada stüdyo müzik de var. İyi mi? Patricia, Patricia, beni öldüreceksin sen. Nerede ben de o cesaret? Seni seviyorum Patricia, seviyorum seni. Ben vermek isterdim sana böyle lüks bir hayatı, güzel bir araba, bir villa. Sana neler vermek isterdim Patricia? Sen kendi harçlığını çıkar yeter. O adam soğuttu seni benden. Komik. Senden soğumak için kimseye ihtiyacım yok. Artık seni bırakıyorum Vili. Hayır, hayır, hayır Patrisya bunu yapamazsın. Sensiz yaşayamayacağımı biliyorsun. Yaşamak zorunda da değilsin. Evet ama daha önce seni elimden alanı temizlerim Patrisya. Bilmiş ol bunu. Kimsenin beni aldığı filan yok. Evet, Mr. Fording benden hoşlansaydı hayır demezdim ona. Belki yaşlı. Ama son derece olgun, kibar biri. İyi gezmiş, iyi yaşamış, kültürlü bir adam. Eminim senin bir ayda kazandığını... ...o bir gecede garsonlara bahşiş diye dağıtıyordur. Ah! Oh, yanlış söyledim. Kazanamadığını demeliydim. Evet dostum. Mr. Fording isteseydi giderdim ona. Patricia! Evet giderdim ona. Sevincimden çıldırarak koşarak giderdim ona. Oh, Patricia! <Gülüyor> Demek beyefendi sonunda razı oldu bu yolculuğa Evet Mendi güç ikna ettim Ama yine de bir hafta sonundan fazla kalmam diyor Götürmeniz için neler hazırlayayım efendim Bir küçük valiz yeterli Nasılsa daivinde bütün ihtiyaçlar var Bana bir emriniz yok mu ha, Teşekkür ederim Mendi hayır sen gidebilirsin Biz iki gün burada olmayacağımıza göre Sen de çoktandır görmediğin akrabalarını ziyaret etmek istersin belki Oh çok iyi olur efendim Teşekkür ederim size de iyi yolculuklar efendim Arabayı şoför mü kullanacak Hayır, Mr. Fording. Umarım iyi eğlenirsiniz. Şehir dışına çıkan yol perşembeleri böyle tenha olur. Ama cuma akşamı şehir içi gibidir. Burası bana göre zaten safiye. Buradan da başka yere gidilir mi? Burası zengin şehri bedik. Millet gezmek için bahane arıyor. Ama bize de yarıyor bu pit. İyi ettik taşlık burayı. Uzak yolda herkesin suyacağı tutuyor. Biraz para yaptık mı bir tane daha açarız. Sandviçle soğuk içecek. Şehirler arası yolda rekabet de olmuyoruz delik. Bir araba geliyor. Hafta sonu gezsi için erken davrananlar da var anlaşılan. Model. Sen ne diyorsun Pit Bu kentte beş yıllık arabayı eski diye hurdadan sayarlar Koş dik koş Sor bakalım ne istiyorlarsa götürelim ha, arabayı Gerek yok adam kendi geliyor Merhaba Nasıl işler iyi mi Fena sayılmaz efendim Bugün pek kimse yok ama cuma ile pazar akşamları çok iyidir Ne emretmiştiniz Limonata var mı Var iki tane mi Yok yok hayır yalnız ben istiyorum Buyurun Sağ olun Buyurun Üstü kalsın e Sendeviç ister miydiniz jambonlu, dilli, tavuklu ee, Hanıma bir sorayım Belki bir istediği vardır Bir şey istemiyoruz Sağ olun İyi yolculuklar efendim <Gülüyor> Yahu karnım acıktı bedik. Birer tavukluya var mısın? Varım ya Üstüne de dondurma fıstıklı ha <gülüyor> Ya biz büfeyi açtık açalı şişmanladık <gülüyor> Atın ölümü arpadan olsun <gülüyor> Hey neydi bu Uçurumdan bir şey yuvarlandı sanki Bana da öyle geldi Az önceki araba olmasın Yok zaten? canım durup dururken şimdi ee, Ama bak artık şu dönemeçten meydana çıkması gerekir Göründüğü yok oysa bir şey oldu. Can Kurtaran'a taşıyın. Yavaş, yavaş. Mimi. Mimi. Ne oldu? Karınız iyidir. Siz şimdi kendinize bakın. Durum çok kötü komiserim. Araba yanmaya devam ediyor. İtfaiye neredeyse gelir. Polisten de Can Kurtaran'dan da önce o gerekliydi. Kahretsin. Kadıncağız kömür olmuştur. Herkesi arabanın çevresinden uzaklaştırdım komiserim Benzin deposu patladı Baksana araba ta nereye yuvarlanmış Neden ama Ne bir kaza bu Adam da konuşabildiği vakit Adının Fording olduğunu söyledi Eğer bu geçen gün Kocasının boyuna tehdit edildiğini Söyleyen kadının kocası olan Fording ise işin içinde iş var demektir Doktor izin verirse ifadesini yarın hastanede Alabilirsiniz Evet evet Konuşacak durumda olursa ah. Kime sorsam başka bir şey söylüyor komiser bey e, Kimi komada diyor Kimi bir iki sıyrıkla atlattı diyor Ama yalan söylediklerini anlıyorum e, Karınızı düşünmeyin oh. Düşünmeyin şimdi İyileşmeye bakın çok mu kötü? Evet. Maalesef yanan arabadan kurtaramadık onu. Minni. Doktorla konuştum. Böyle bir kazayı çok ucuz atlattığınızı söylüyor. Minni. Tanrım. Benim yüzümden oldu bu. İki kaburganız bir de... ...sol kolunuz kırık. O kadar... Tabii arabadan hızla fırlamanızın sebep olduğu bir takım ezikler, bereler. Komiser Bey, bu bir kaza değildi. Ansızın fren patladı. Tam o keskin virajı alırken... ...benim arabam yeni ve çok iyi bir arabadır. Bunda bir iş var komiser Bey. Bana da öyle geliyor. Evet. Bir... ...mektup gelmişti ama... ...bir değil Mr. Fording... Aha. ...üç mektup... ...karınız size bunları göstermemişti... ...ama bize haber verdi... Oh. ...üç ha... ...eğer mektupları yazanın... ...arabanızla oynadığı ortaya çıkarsa... ...bu düpedüz cinayete teşebbüstür... ...suçlu hemen yargılanır... ...asıl hedef... ...bendim... ...ama olan... ...mini oldu... Sizin hastanede korunmanız için gerekli tedbirleri aldıracağım. Meçhul kişinin asıl hedefi siz olduğunuza göre belki işini yarım bırakmak istemez. Bak biri kimse senin davanın üstüne almak istemedi. çünkü 5 param olmadığını biliyorlar. Mahkeme sana Kaliforniya barasından bir avukat tayin etmek niyetindeydi ama böyle bir tayinle seni savunmayan memur edilecek kişinin bir yere dokunmayacağını biliyorum ben. Umurumda bile değil. Her şey aleyhimde nasıl olsa. Hem hem beni mahkûmetseler de itiraz edecek değilim. Neden? Suçlu musun? Neye yarar Mr. Mason? Neye yarar? Ha? Patricia beni bırakıp gitti. Sırf bu yüzden mahkumiyeti kabullenmek insan onuruna yakışmaz bile. Gazeteler olayı öyle ballandıra ballandıra anlatıyorlar ki benim suçlu olduğuma herkes emin. Ben değilim. Anlattıklarına inanıyorum. Ha, zorunlu değilsiniz. Bir olayda bu kadar diril bir insanın aleyhinde birleşiyorsa bunda bir iş var demektir. Yani genellikle. Senin savunmayı ben üzerime alıyorum bile. Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde 10 Haziran Perşembe günü meydana gelen ve Minnie Fording'in ölümüne Best Fording'in de yaralanmasına yol açan kasıtlı otomobil kazası ile ilgili cinayete teşebbüs davasını açıyorum. Sanık avukatı Perry Mason iddia makamında ise savcı Hamilton Burger var. Taraflar hazırsa davanın görülmesine başlayabiliriz Savunma hazır İddia makamı hazır İzin verirseniz dava konusunun kısaca özetini yapmak isterim Sayın Yargıcım Buyurun Sayın Savcı Şu anda sanık iskemlesinde oturmakta olan Willie Ender iş adamı Best Fording'in yanında sekreter olarak çalışan karısı Patricia'yı uzun süredir patronundan kıskanıyordu ...son olarak karısı kendisini bırakmak kararında olduğunu söyleyince... Willi için bardağı taşıran son damla oldu bu. En duruşmadaki ifadeleri tekrara gerek yok Sayın Savcı. Sanık son bir ay içerisinde... ...Best Fording'e üç tane tehdit mektubu göndererek... ...karanlık niyetini belirtmiştir. Nitekim son tartışma olayından sonra çılgına dönen sanık... ...bir fırsatını bulup Bay Fording'in arabasını kurcalamış... ...ve fren patlamasına yol açacak arızaları... Kasten meydana getirmiştir Sanığın bu işlerden anlayan bir makinist olduğu da Hepimizce bilinmektedir Ayrıntıya inmeyiniz Böylece ilk bakışta basit bir otomobil kazası Sanılacak bu olayın Gerçekte tamamen kası türünü Ve cinayet teşebbüsü olduğunu Delilleriyle ortaya koymuş bulunuyoruz Fakat Sanık emelinde başarılı olamamış Best Fording Kazadan yaralı olarak kurtulmuş ama Karısı yanan arabada kalarak Can vermiştir Evet Tanıklarınızı mahkemeye celbettiniz mi? Evet sayın yargıcım İzin verirseniz ilk olarak Komiser Trege'ye dinletmek istiyoruz Tanık Trege dinlensin Komiser Trege Mini Fording size bu olaydan önce Başvurmuş muydu? Evet sayın savcı Ne istiyordu? Kocasının korunmasını Kocasının hayatının tehlikede olduğuna mı inanıyordu? Evet Üç tane tehdit mektubu getirmişti. Bunlarda gerçekten çok tehditkar bir ifade kullanılıyordu. Öldürmek fiilinden ya da aynı anlamda bir eylemden söz ediliyor muydu? Evet. Açıkça karınla ilişkini sürdürürsen seni yaşatmam diyor. Yanılmıyorsam bu mektupların birinde el yazısı, ikisinde daktilo kullanılmıştı. Evet. Uzmanların yaptığı araştırma sonucu mektuptaki yazı Sanığın yazısına uyuyor mu? Evet Tehdit mektubumdaki yazının Sanığın el yazısı olduğu kesinlikle saptanmıştır Teşekkür ederim komiser Mr. Mason Tanığa sorunuz var mı? Evet Komiser Trek Sanık acaba neden bütün mektuplarını El yazısıyla ya da daktiloyla yazmadı da Her iki yöntemi de kullandı oh, Bunu bilemem Ama herhalde Önce düşüncesizlik edip el ile yazdı Sonra aklı başına geldi Tedbirsizliğini anladı Ve ondan sonrakilerde takdillo kullandı Ama o ilk mektup onu ele vermeye yeterliydi Sonradan akıl ettiği tedbirin hiçbir yararı olmayacağı belirli değil mi? Bunu düşünemedi herhalde Garip Her neyse başka sorum yok komiser Şimdi de sayın yargıcım Fording Derin yanında ev işlerine bakan Mendek Clarette dinletmek istiyoruz. Ms Clarette tanık yerine geçiniz. Evet. Şimdi söyleyin. Sanık Willie Andre'i daha önce hiç gördünüz mü? Evet efendim, bir kere görmüştüm. Ne zaman nerede? Kazadan şey yani o korkunç olaydan bir gün önceydi. Akşam vakti pencereden dışarıyı seyrediyordum. İşte tam o sırada bu adamın yürüyerek yolun alt başından doğru geldiğini gördüm. Eve iyice yaklaşınca garaja doğru yöneldi Tuhafıma gitmişti Evde benden başka kimse yoktu ki haber vereyim Hemen çıkıp garaja gittim İyilmiş arabanın pencerelerinden dikkatle bakıyordu Derken beni fark etti Ona orada ne aradığını Hemen çekip gitmezse polis çağıracağımı söyledim Tek laf etmeden çekip gitti Sizin garaja gitmenizle Sanığın oraya girmesi arasında Ne kadar bir süre geçmişti Vallahi bilmem ki Yani bu süre beş dakikayı buldu mu e, Bulmuştur herhalde efendim Sayın Yargıç Uzmanlar bu işi bilen birinin beş dakika içerisinde fren tertibatını zedeleyecek işleri rahatça bitirebileceğini söylüyorlar. Tanık Mendiklerit garaja gelmeden önce sanık işini pekala tamamlamamış olabilir. Bir de parmak izi uzmanlarının raporunu belirtmek isterim. Garaj kapısında sanığın parmak izleri bulunmuştur. Otomobil ise tamamen yanmış olduğundan bu izlerin tespiti söz konusu değildir. ...ama onun arabayı kurcaladığını gören tanığımız vardır. Mr. Mason, tanık sizin. Tanığa hiçbir sorum yok. O halde tanık olarak Patricia Ender'ı dinletmemize izin veriniz Sayın Yargıç. Tanık Patricia Ender dinlensin. Kocanızla olan sürtüşmelerinizin başlıca konusu neydi? Para ve kıskançlık efendim. Siz mi kocanızı kıskanıyordunuz yoksa o mu sizi? Kocan beni kıskanıyordu. Kimden? Patronun Best Fording'den. Ona diş biliyordu adeta Onun gibi zengin, güçlü, nüfuzlu olmadığı için Nedense hep beni ona kaptıracağı kompleksi içindeydi West Fording'e olan düşmanlığını açıkça ifade ediyor muydu? Evet Bu onda öyle bir hastalık halini almıştı ki Mr. Fording'in yoluna çıkıp onu tehdit etmesinden korkar olmuştum Teşekkür ederim Başka sorum yok Mr. Mason Sorum yok, teşekkür ederim Sayın Yargıcım Savunma makamı olarak bazı tanıklarımızın celbi ve müvekkilimizin suçsuzluğunu ortaya koyacak delillerin toplanabilmesi için Duruşmanın bir hafta sonraya bırakılmasını talep ederim Talebiniz kabul edildi Duruşma bir hafta sonraki salı günü sabah onda devam edecektir Sayın Yargıcım Savunma tanığı olarak mahkemeye celbettiğimiz ettiğimiz Alfred Lewis'i dinletmek istiyoruz Pekala Tanığınızı dinlemeye hazırız Tanık yerine geçin Alfred Lewis Mr. Lewis Hayatına kasıt teşebbüsü vaki olan Best Fording ile ilişkiniz nedir? Kendisi eniştem olur Ablamla uzun yıllar evlidir Yani evliydi. Siz de ablanız ve eniştenizle Birlikte mi oturuyordunuz? Evet orası daha ziyade bizim evimiz sayılır Neden? Çünkü para ablamla benimdir Enişteme sermayeyi verende de ablamdı. Yaptığımız araştırmalar evin paranın ablanıza ait olduğunu ortaya koydu. Ama size değil. Çünkü siz ölen Bayan Fording'in üvey kardeşsiniz. Bayan Fording'in mirası sizinle hiçbir ilişkisi olmayan annesinden gelmedir. Bu bakımdan onun parası vardı ama sizin yoktu Mr. Lewis. Ama ablam böyle bir ayrım yapmaz da. Çünkü iyi bir insandı ve sizi kollardı. Ya inişteniz? Olmadı. O beni hiçbir zaman sevmezdi Benden tedirgin olurdu Hep benimle alay eder Metelik vermezdi bana Ama sizi şirkette kendisine yardımcı yapmıştı Kendimi gösterecek zamanım olmamıştı daha Bana biraz daha fırsat tanısıydı Aptal ve aciz biri olmadığımı görecekti Evden niye ayrıldınız Beni kovdu ben de çekip gittim Ne yapabilirdim ki Ama neden Neden çıktı bu anlaşmazlık Bakın Mr. Lewis Enişteniz Best Fording bütün bütün iyileşmemesine rağmen bugün mahkemeye geldi Kendisi gerçek nedeni bize anlatabilir Onun için doğru söylemenizi öneririm size Benim suçum değil O söylemişti bana Senetlerini geri istiyordu Eğer onları alırsam beni yeni kuracağı şirkete ortak yapacaktı Kimden söz ediyorsunuz? Al Creyson'dan Bir sürü parlak vaatler yapmıştı bana Ama evden ayrıldıktan sonra tek kuruş bile yardım etmedi Ama eniştenize kim besliyordunuz? O bundan yararlanmak istedi değil mi? Bilmiyorum bilmiyorum Sanırım çok budalalık ettim Best Ford'likten nefret ettiğinizi kabul ediyor musunuz? Onu sevmiyorum Ama öldürecek kadar da nefret etmiyorum Evet tanık yerinden inin Mr. Lewis evet. Size ihtiyacımız kalmadı Al Crayson Siz geçer misiniz tanık yerine? Evet Bize ne söyleyeceğinizi merak ediyoruz Al Crayson Mr. Crayson ...Bes Fording ile olan ortaklığınız son zamanlarda hayli sarsılmıştı değil mi? Fording'e eski dostuz biz. Ara sıra ufak anlaşmazlıklarımız olur da geçer Mr. Mason. Bu sonuncusunun pek ufak bir şey olduğunu sanmıyorum Mr. Mason. Şirketten çok büyük miktarda para çektiğiniz... ...ve bu paraların karşılığı olarak da Fording'e borç senedi verdiğinizi biliyoruz. Sonra da Alfred'i kullanarak bu senetleri geri almak istediniz... Böylece borcunuzun hiçbir delili kalmamış olacaktı. Ama aksilik... ...Alfred senetleri almayı beceremedi. Siz bana soru sormuyor... ...beni suçluyorsunuz. Bir çıkmaza girmemiş miydiniz? Bu yüzden Fording'e diş bilemiyor muydunuz? Devam edin. Evet... ...Mistik Grayson. Ancak senetleri yok ederek... ...kendinizi kurtarabilirdiniz ama... ...onlar Best Fording'deydi. Bu durumda... ...ne gibi bir yöntem aklınıza geldi? İstirmez. Ne demek istediğinizi anlıyorum. Ama eğer Best ölürse... ...özel kasası derhal mühürlenir... ...ve ancak yönetim kurulu ile ve avukatının huzurunda yeniden açılır. Yani onun ölümü benim senetleri geri almama yardımcı olamaz. Çok doğru, çok doğru. Yalnız bir şey var. Bu sizin dediğiniz cinayet teşebbüsünün dışında... ...bir ölüm olayında söz konusu olabilir. Yoksa cinayeti planlayan kişi... ...başkalarının ölüm haberini almasından önce... ...Fording'in yanına ulaşırsa... ...anahtarları ondan alabilir. Bu sözleriniz beni tamamen temize çıkarıyorum... ...istirmesin. Çünkü ben olayın meydana geldiği yerden... ...çok uzaktaydım o sırada. Elimi uzatıp da... ...kasa anahtarlarını alamayacak kadar uzakta. Üç arkadaşımla birlikteydim... ...ve... Hepsi de bana tanıklık edenler Olay şehrin dışında meydana geldi ama Fren tertibatının bozulması Bundan çok daha önce şehirdeki evin garajında oldu Ya da bir otoparkta Mr. Mason Eğer anahtarları ele geçirmek için bir Bir cinayet tasarlasaydım, Bu asla bir otomobil kazası şeklinde olmazdı Çünkü O vakit Fording'in yanına nasıl varır e, Anahtarları nasıl alırdım Onu hemen yanındayken öldürecek ve cebine uzanmama fırsat verecek bir plan uygulardım Haklısınız Crayson teşekkür ederim Başka sorum yok Sayın Yargıcım Los Angeles dışındaki yolda bir sandviç büfesi işleten Dick Angie'yi tanık olarak dinletmek istiyorum Sayın yargıç, Mr. Mason yüce mahkemeyi oyalama yoluna gidiyor Otomobilin kurcalanarak kasıtlı olarak bozulduğu sabittir Sanığın bu işlerden çok iyi anlayan bir makinist olduğu sabittir ...olaydan önce söz konusu otomobil ...kurcalarken görüldüğü sabittir. Fording'e düşman olduğu sabittir. Onu öldüreceğine dair sözlerini işiten tanıklar vardır... ...ve tehdit mektubundaki yazının da sana ait olduğu saptanmıştır. Her şey bu kadar açık ve belirliyken... ...sanığı mahkum etmek yerine... ...neden olayın çevresinde dönüp duruyoruz? Sayın Yargıcım... ...burası serbest bir mahkemedir. Müvekkilimi istediğim... ...ve uygun bulduğum yöntemlerle savunabilirim. Ben yüce mahkemeyi oyalamak değil... Gerçeği ortaya çıkarmak istiyorum Acele verilmiş yanlış bir karar Adalet için kara bir lekedir Amaç davayı mümkün olduğu kadar Çabuk sonuçlandırmak değil Doğru sonuçlandırmaktır Doğru ve haklı Gerçek ortadadır Aramanıza gerek yok Ortada olan sizin gerçeğiniz sayın savcı İzin veriniz de Biz de kendi gerçeğimizi arayalım Ve ortaya koyalım ...savunma ve iddia makamlarının... ...kendi aralarında tartışmaya son vermelerini... ...rica ediyorum. Tanığınızı dinletin Mr. Mason. Dick Andrew. Olay günü olaydan hemen önce... ...Fordinglerin arabasının... ...sizin büfenin yakınında durduğunu biliyoruz. Evet efendim. Arkadaşım Pitle beraberdik. Büyük gri bir araba karşıda durdu. Nasıl karşıda? Hey, Los Angeles'ten gelen arabalar yolun sonuna yanaşamazlar. Yani... ...sizin büfe... Şehir yönünden gelen arabaların değil de şehre giden arabaların sağında Evet bu yüzden araba büfenin karşısında yani yolun sağında durdu Mr. forning olduğunu sonradan öğrendiğim biri çıkıp yanımıza geldi Arabayı o mu kullanıyordu? Evet oldukça da süratli kullanmak niyetindeydi sanırım Neden? İkisi de arabanın emniyet kemerlerini bağlamışlardı Tabi Mr. Fording inip de büfeye gelebilmek için kendi kemerini çözdü Ama karısı arabada kaldı Evet Mr. Fording gelip bir limonata içti. Sonra... Genellikle arabaların yanına siz gidip ne istediğini sormaz mısınız? Öyle yaparız efendim. Ama Mr. Fording kendisi gelmeyi tercih etmişti. Sonra da sandviç isteyip istemediğini sormak için arabanın yanına gitti. Karısıyla konuştu ve bize seslenerek bir istekleri olmadığını söyledi. Sonra gittiler. Mr. Fording arabaya binince emniyet kemerini yeniden bağladı mı? Ee, bilmem ki. Ee, sanırım bağlamadı efendim. Sizin büfenin bulunduğu yerden... ...kazayı görmek mümkün değildi değil mi? Hayır efendim. Bir tepe engel olur... ...yolun virajını görmemize. Arabalar önce o tepenin arkasında kaybolur... ...virajı alır sonra düz yola çıktıklarında... ...yeniden görebiliriz onları. Eğer kaza sırasında bir kadın ya da erkek... ...bağırarak imdat istese... ...haykırsa bunu duyabilir miydiniz? Elbette efendim. Peki iyi duydunuz mu? Hayır efendim. Teşekkür ederim inebilirsiniz. Şimdi savunma makamı... ...Best Fording'i dinlemek ister... Mr. Fording size bu durumda mahkemeye celbettiğimiz için üzgünüm Ama yardımlarınıza ihtiyacımız var Gerek karımı yitirmiş olmanın yıkıntısı Gerekse bedenen sarsılmış olmama rağmen size yardımı bir borç bildim ve buraya kadar geldim Mr. Meysun Teşekkür ederim Baştan beri hep aynı varsayımla hareket ettik ...bu cinayet teşebbüsündeki hedefin Best Fording olduğu varsayımıyla. Oysa belki de bu bir aldatmacaydı... ...ve her şey bize bu izlenimi vermek için hazırlanmıştı. Bu kaza sonucu ölen kim oldu? Mini Fording. Şimdi acaba Mini Fording'in öldürülmesinden yararlanan kim olabilir? Evet, Mr. Messi'nin hakkı var. Bu işin hedefinin mutlaka Mr. Fording olduğunu düşünerek... O açıdan ele aldık her şeyi. Oysa hedefin Mini Fording olması da mümkün. Ve o durumda cinayet teşebbüsü hedefine ulaşmış oluyor. Artık bir teşebbüs olmaktan çıkıp tamamlanmış, yerine getirilmiş bir cinayet oluyor. Şimdi Mr. Fording söyleyeyim bize. Nasıl oluyor da karınızın kömür olana dek yandığı bu kazadan siz bir iki sıyrıkla kurtulabiliyorsunuz? Size ancak çok şanslı olduğumu söyleyebilirim Kazanın bütün aşamalarını anlattın bize Bu bir kaza değildi bundan eminim Bundan ben de eminim Mr. Fording Ama ben size nasıl bu kadar hafif bir şekilde kurtulabildiğinizi soruyorum Otomobil virajı alamayıp yarın kenarına doğru fırladığı an kapıyı açıp kendimi dışarı attım Karınız neden yapamadı aynı şeyi? Bilmiyorum yapamadı işte. Üstelik emniyet kayışıyla sıkı sıkı bağlıydı, değil mi? Sise büfenin önünde arabadan inerken kendi kayışınızı çözmüş, bir daha da bağlamamıştınız. Neden? İleriden benzin alacaktım. Yarım saat için kayışı yeniden bağlamayı gereksiz buldum. Kuşkusuz sünnik kayışını çözüp kendini arabadan atmaya çalışmıştır ama başaramadığı ortada. Bir ölü bunu nasıl başarırdı Mr. Fording? Anlamadım. Karınız... ...daha siz yola çıkmadan önce ölmüştü Mr. Fording. Yol boyunca... ...yanınızda taşıdığınız bir cesetti. Bu... Bu... ...bu gülünç bir suçlama. <gülüyor> Mantığa sığmayan bir şey. Karımın... Yanımda sapa sağlam oturduğunu gören tanıklarım var. İşte büfeyi işleten Dick, işte onun arkadaşı. Mr. Fording, yol tam 16 metre genişlikte. Siz yolun karşı tarafında park etmiştiniz. Karınızı emniyet kemeriyle sıkı sıkıya arabaya bağlayarak öne doğru düşmesini engellemiştiniz. Kemer sağ pencerenin üst yanından çıkıyor. Karnınızın solunda koltuğun arkasındaki parçaya bağlanıyor. Yani sağ yukarıdan sol aşağı inen çaprazlama bir kemer. Bu cesedin koltuğa bağlanmasını sağlıyor ve canlı bir insan görünümünü veriyordu. Konuştum onunla. O iki tanığın gözleri önünde. Konuşmadınız Mr. Fording. Konuşur gibi yaptınız. Doğal olan büfedekilerin arabaya gelmesi olduğu halde... Bunu engellemek için siz alel acele inip büfeye gittiniz. Onların arabaya yaklaşarak gerçeği görmelerini istemediniz tabi. Sonra da bulunduğunuz yerden karınıza seslenip bir şey isteyip istemediğini sormak yerine... ...arabaya gittiniz ve sanki karınıza sormuş gibi büfeye cevap ilettiniz. Çünkü sorunuza cevap veremezdi bir ceset. Bu yüzden ona seslenmediniz... Mr. Mason, böyle korkunç bir niyetim olsa bile bu yolu seçer miydim? Ben de bu durumda pek hala arabanın içinde kalıp yanarak ölmez miydim? Bu riski göze almak için deli olmak gerekir. Hayır, bu riski göze almadınız. Araba tam viraja gelince büfeden görülmeyeceğiniz noktada yere atladınız. Araba... ...sizin vitesi boşaltmanız sonucu ve gayretinizle uçuruma fırladı. Siz de kendinizi aşağı bıraktınız. Kayalara çarptınız ama... ...hesapladığınız gibi sık bitkiler daha aşağılara düşmenizi engelledi. Böylece kendinizi gereği kadar yaralamış oldunuz. Doğrusu kazadan burnunuz bile kanamadan kurtulmanız... ...biraz kuşku çekerdi değil mi? Mr. Mayıs'ım... Müvekkilinizi kurtarmak için uğraşmanızı anlıyorum ama... ...deliller var ortada, o mektuplar. Evet. Müvekkilim bu mektupların ilkini yazmıştı sadece. Size daha vermek istiyordu. Ve zaten size ilk fikri veren de bu oldu. Artık kuşkuları üstüne atacak birini bulmuştunuz. Sonraki iki mektubu daktiloda siz yazdınız... ...ve kendi ev adresinize göndererek karınızın eline geçmesini sağladınız. O da büyük bir iyi niyetle bunları polise götürerek bilmeden sizin planınıza yardımcı oldu. Bu mektupların sizin ofisteki daktiloyla yazıldığını saptadık. Ama Willi benim garajımda suçüstü yakalandı. O sadece arabanızda karısına ait bir işaret arıyordu. Karısının sizin arabanızla evine döndüğü akşam bir küpesini düşürdüğünü fark etmişti. Gerçi karısı ona arabayı şoförün kullandığını, sizin içinde olmadığınızı söylemişti ama bili e inanmamıştı. Eğer küpeyi ön tarafta bulursa bu karısının sizinle birlikte olduğunu gösterecekti. Arka tarafta bulursa arabayı şoförün kullandığını karısının da doğal olarak arkada oturduğunu anlayacaktı. Araştırmalar hep olayın geçtiği yerde yapıldı. Oysa biz evinizde yaptığımız araştırmada çok önemli şeyler bulduk Mr. Fording. Evimde araştırma yaptınız ha? Elbette. Karınızın her zaman kullandığı ilaçlardan birinin değiştirildiğini saptadık. Her gün aldığı sarı kapsüllerin bir tanesinin içindeki toz lavaboya boşaltılmıştı. Büyük miktarı suyla akıp gitmişti ama kenarda kalan bir zeredik bize yetiyordu. İlaç buradaysa kapsülün içinde ne vardı Onu boşaltan oraya bir başka şey koymuştu Ben, ben kimseyi öldürecek bir adam değilim Mr. Mason Öyle öyle ama bu hiç belli olmuyor Mr. Fording Sonra bakın kazanın geçtiği yerin yakınında küçük bir benzin bidonu bulduk İşi sağlama bağlamak için arabanın üzerine dökmüştünüz. Kendimi Savunmaya çalışacak değilim artık Bazen insan Korkunç hatalar yapabiliyor Ama neden Mr. Fording Neden yaptınız bunu Patricia için Ona kavuşabilmek için Aranızda bir şey mi vardı Onu seviyordum ama Patricia bilmiyordu. Son zamanlarda kocasından yakınması... ...anlattıkları bana cesaret verdi. Böylece hem mini ortadan kalkacak... ...hem de kocası mahkum olacağı için Patricia serbest kalacaktı. Ne yapmıştı da böyle öldürecek kadar düşman olmuştunuz karınıza? Bana, Bana durmadan yaşlı bir adam muamelesi yapıyordu. ...hep yaşımdan... ...tansiyonumdan... ...ülşerimden söz ediyordu. Kaplıcalara gitmekten... ...hayattan eletek çekmekten... ...bana... ...kendimi mezara girmeye hazır... ...biri gibi hissettiriyordu sanki. Oysa ben... ...ben yaşamak istiyordum. Patricia benim için... ...gençlik, güzellik demekti. Sanki... Sanki yeniden doğuyordum onun yanında. Karımsa bir ayağa çukurda bir adam olduğumu söylüyor. Bütün yaşama sevincimi... ...hayata bağlılığımı söndürüyordu. Umarım Mr. Fording... ...salondaki dinleyiciler arasında... ...birçok orta yaşlı hanımefendi vardır. Ve can kulağıyla dinliyorlardır sizi. Ben... ...ben hep... ...nefret ettim onun bana gösterdiği bu tutumdan. Onun yanında sanki... ...yüz yaşı ihtiyarlıyordum. Duruşma bitmiştir. Karar için jürinin bir saatlik toplantıdan sonra... Yazdığı, Nuran Devresi'nin çevirerek radyoya uyguladığı "Beni öldürmek istiyorlar" adlı oyunu dinlediniz. Yöneten Asuman Korat, efekt Frankut Ünal.